Kardeşlerim, Ramazan şerifi geride bıraktı. Gündüzleri oruç tuttunuz, mukaveleler sürdünüz, geceler kıyamında Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durdunuz, namaz kıldınız. Her ibadetinize, ibadetinize şu kadar Cenab-ı Hak sevap tahtir etti, o kadar nimet. Şimdi şevval ayının oruçlarını istihbar edeceksiniz. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak ruhumuza şunu teslim buyurdu, şunu talim buyurdu. Fadkuruni elburkum Sürekli Allah'a zırnecek ve hatırınızdan kalsın. Sürekli onunla birlikte olun. Fadkuruni <gülüyor> elburkum ben de sizi hatırlayayım. Siz yemek yerken Konuşurken, otururken, işinize başlarken Allah'a seyerciliği hatırlayın, unutmayın ki Cenab-ı Hakk'tan zaman, "Ya Rabbi" dediğimiz zaman size imdat etsin. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselama bir gün birisi gelir der ki: "Ya Resulullah, inne şerayematis-ne katkesret alayya." İslam'ın emirleri çoğaldı, takatim yetmiyor onları yerine getirmeye. Bana bir şey öresen ya Resulallah, ben de ona yapışsam, ona tutunsam, onunla kendini kurtarsam ya Resulallah dediği zaman, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, لَا يَزَالُوا لِسَانُوا رَتْفَا min ذِكْرِ Sürekli dilin Allah ile beraber olsun. Sürekli kalbin cenab Hakk'ı zikretsin Sürekli La İlahe İll'Allah de Sürekli Allah de Yani zahirde Subetinle, insanlarla birlikte ol Belki tarlada Belki işinde Belki arabanın başında Ama yüreğin sürekli cenab Hakk'ı zikretsin Namazdaki Safda duruş gibi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kal İmam Buhari Kitabının sonuna Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu hadisini alır. Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki Kelime tâni, hafifetâne alel-lisân, fefîletâne fi-l-mîzân, habibetâne ile-r-rahman. İki kelime var ki dile çok kolay onlar. Yarın kıyamet günü mizanla çok büyük onlar. İki kelime var ki Allah Azze ve Celle çok sevindir onlar. سُبْحَانَ ve وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ Yani seni tesbih ediyorum Allah'ım. Yere bakıyorum, dağa, taşa, akan suya, uçan kuşlara bakıyorum. Her yerde senin adını, senin imzanı, senin neselini görüyorum seni. Seni tesbih ediyorum Allah'ım. O tesbihi hayatımızın her karesine taşıyabilmek için alimlerimiz, esrafımız, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dua cümlelerini tedrin ettiler bir araya getirdiler. İmam Tamerinin el var. İmam Besai'nin amelü yavmi, amelü yavmi ve leylesi var. Gündüz gece neleri yapmak lazım? Peygamber Aleyhisselam'ın duası neler? Onları tedbik çünkü bunların insanlar için en fayda mülahaza İmam Nevevi'nin eseridir. O kitapla alakalı esnafımız derlerdi ki, Bir Eğer paran yok sadece evin varsa evini insan İmam Nevevi'nin Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam hayatının hangi anlarında, hangi duaları yaptı, onları cem ettiği, bir araya getirdiği kitabını al. Bu kitabı tercüme de yaptılar. Yani istiyorsanız Allah'ı razı eden bir hayatı yaşamak istiyorsanız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem nelerde Rabbine nasıl iltica etti? Öyle bir hayata sahip olmak istiyorsanız kolay. Ulaşabilirsiniz, alır ezberlersiniz. Peki Allah Resulü aleyhi ve neler yapardı? Nasıl Rabbini zikrederdi? Akşam yatağına yatarken Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırır, iklası okur sonra felak nasıl okur, ellerine nefesini gönderir, yüzüne sürer, elleri vücudunu ne kadarına ulaşırsa o kadar sürer. Sonra Bismi Kərabbi Vazatü Cembi Vabik Arfagur in Amsete Nefsi, Ferhamha ve in Rsetha Fapfazha, Dima Tafzubühi. الصالحين يا رب diye yata yatarken kendini cenaba teslim esmede Allah'ın adıyla kendini yata atmaya. Yataktan kalkarken elhamdülillahi lladî ahyaenâ ba'de mâ ve ileyhi'n nüşûr. Yağa girdik Allah'ın gözlerimizi kapattık sanki bu bir ölümdü. Ölümden sonra seher vaktinde sabah namazını için yine bizleri yatağından kaldırdın. Huzuruna çıkardın sana. Hamdü selamlar olsun. Yataktan kaltığında Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Rabbini böyle yad ediyor. Bize de böyle söylememizi tevkin ediyor. Evimizden çıktınız, işinize doğru ilerliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Bismillah tevekkeltu alallâhi velâ havle velâ kuvvete illâ lillâhi'l-alîhi'l-azîm Belki vazifem şu etrafında kurmalar dolaşmak istiyor ben onlara değil sana ittiba ediyorum sana teslim oluyorum Allah'ım sana tebettül ediyorum diye sabah evinizden çıkıyorsunuz sonra evinize giderken aleyhissalâtu vesselâm enes bin malike buyuruyorlar ki ya bu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 Dişi erkek, bütün şeytanlardan sana itica ediyorum. Oradan çıkınca büyük bir sıkıntıdan kurtuldunuz. Sizi kurtaran Allah'a hamd etme vaktidir. Elhamdülillahimheri <gülüyor> edheb arni eda ve O sıkıntıyı benden giderdin, pislikleri benden uzaklaştırdın. Sana bu senalar olsun. her anına, her lahzasına Allah'ı koyuyorsunuz. O bilince sahip oluyorsunuz. Meside girerken aleyhissalatu vesselam Allahümme fıtah bi evvâhu rahmeti Rahmetinin kapılarını aç bana Allah'ım. Birazdan Allah'u etber diyecek senin huzurunda divana duracağım ya Rabb. Şeytanın getirdiği bütün vesveselerden namazı muhafaza eyledi. Cenab-ı dua ediyorsunuz. Çıkarken Allah-u'me اِنِّي min مِنْ فَضْلِكَ اِنِّي اَسْأَلُوكَ مِنْ Senin fadlını istiyorum ya Rab, ticaretime, aşıma, işime bereket ver diye camiden çıkarken bu şekilde yalvarıyorsunuz. Eskere bakarsanız, adırsanız nerede, ne zaman, nasıl yalvaracaksınız? Hani kızdınız, öfkelendiniz, İnsanlar bela okuyorlar, sebep ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ama Allah o cümleleri soracak, eğer Hz. Muhammed'i tanımış olsaydı, ne zaman, nerede, Cenab-ı Hakk'a nasıl itica edecek? Allah Resulü Aleyhisselam bize onları öğretecek. Ecdadımız küçük yaştan itibaren çocuklarına bu duaları öğretmişler. Bunları hocalar değil, yediden yetmişe ama şu camiden çıkarken orada durun ve sorun kaç kişi bunları bilir? hayatımıza dair neleri biliyorsunuz? Muhammed ve Aleyhisselatü Vesselam size bunları öğretmeye geldi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrettiklerini ne kadar aldınız? Ne kadar aldıysanız hayatınızda Allah ile o kadar beraber aleyhissalatü vesselam son anlarını yaşıyorlar. Ayşe annemiz radıyallahu anha ellerinin katları Ya Rabb, peygambere şifa resmi belediye dua ederken aleyhissalatü vesselam elini tutarlar elrafikel a'la şimdi o en yüce dostu istiyorum derler. Eğer dost ile beraber olursanız hayatınızın son anında o dostu yardım edeceksiniz. Onun adını söyleyerek teslimi ruha değeceksiniz. Oca Sadettin Tacü't-Tevâlif'inde rivayet ediyor. Diyor ki: Yavuz Sultan Selim Han kasreti 8 yıllık iktidar hayatını hep Allah'ın uğrun davasına, vatana büyük devlet adamı. Çolunda bir cihat çatı çadırında. Şirk pencesi var. Onu ezdirince hassâdık ilerler. Çıva ilerler ve vücudunun her tarafını tesir altına. Yanında Medine Hasan Can var. Hasan Can'a der ki Hasan Can bu ne hakkı? Hastalık bizi istila etmiş galiba dünyadan ayrılış vakti geldi. Hasan Can hastalığın tesirini Sultan Yavuz'un üzerinde görünce der ki Sultanım şimdi Allah'a Hazretleri. Şimdiye kadar biz kiminle beraberdir? Allah beraber olursanız ölümün pençesinde de Allah'ı yad edersiniz. Hasan Can'a der ki oku Sure-i Yasin, okur bir defa. Sonra der ki ikinci defa oku, Hasan Can ikinci defa okumaya başlar. Yasin Suresinin beşinci sayfasına gelir. Selam. Bu ayet ile yukarıdan aşağıya Cenab-ı ehl-i cenneti anlatıyor. Onlar cennete girerken Cenab-ı ya meleklerle ya da vasıta olmadan ehl-i cenneti selam verecek. O ayette Sultan Selim teslim ruh eder. Hekim İsa anlatıyor, diyor ki Adlık Sultan Selim Han hazretlerini yıkıyoruz. Yani usle diyoruz biz ellerini düzeltiyoruz, elleri, Ahmet-i kapatıyor. İki defa aynı hadise tekrar edince onun yıkandığı yerden dışarıya doğru heyecanlanan üç tane o hekimin Allahu Ekber, Allahu Ekber salatu selam duaları dışarıya gelin, kendilerinden geçerler. Müstakil bir hayat. Allah ile beraber geçen bir ömrün sonu. Hatimesi işte böyle olacak. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاطِينَ Hz. Muhammed Aleyhisselam buyurmuyorlar ki hayatımın son anına göre firmetlerdirilecek. Nasıl yaşarsanız Allah'a öyle gideceksiniz.